Allah'tan rabbimiz Allah'tan rabbimiz Allah'tan rabbimiz Allah'tan rabbimiz Allah'tan rabbimiz Allah'tan rabbimiz Allah'tan rabbimiz Allah'tan rabbimiz Allah'tan rabbimiz Allah'tan rabbimiz ya rabbimiz ya rabbimiz ya rabbimiz ya rabbimiz Allah'tan rabbimiz Allah'tan rabbimiz el-maktubu es-saminu ve 78 78. mektup ile Darab Khan Darab adlı askeri yetkiliye yazılıyor. Fi beyani en muhabbet taifeti'l aliyeti mektubun konusu ehlullah'a muhabbet ehlullah, mahabet, ehlullah sevgi Allah'a karşı alaka duymak ve ihlasîyim onlara samimiyetle bağlanmak, onlara samimi ve yürekten derinden muhabbet duymak vesiletül fena fillah vel bekâ İnsanın fena ve bekâ sahibi olmasına, Allah'ta fani olmaya Cenab-ı Celle Celal'ın sahip olmuş olduğu kemalat ile, güzelliklerle hallenmeye vesiledir. Mevla'nın dostlarını sevmek, Nakşibendiye tarikatında bulunan, hasreten zevatı sevmek, yani alel-husus özellikle bu tarikat-ı Aliye-i, zevatını, e, ve alel-umum genelde de bütün ehlullah'a muhabbet, Allah Celle Celal'de fani olmaya, Mevla'nın deryasında kaybolmaya, Mevla'nın sahip olmuş olduğu birtakım güzelliklerle hallenmeye birer vesiledir. وَمَا يُنَاسِبُ zalike Ve buna paralel birtakım meseleleri konuşacaktır. Askeri, yetkili yazılan mektup bu. Bazı ehlullah birtakım işleri görmek için yaratılmıştır ve bize gönderilmiştir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 i̇mam Rabbani ise gerek avam, gerek havas, gerek fakir, gerek zengin, gerek amir, gerek memur, gerek askeri yetkililer, genel genelkurmay başkanlarına varıncaya kadar e, cemiyeti ve toplumu oluşturan her kesimi, eğitime göreviyle kendisi tavzif edilmiştir, görevlendirilmiştir. İmam-ı Rabbani farkı burada.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 Herkesin tahmin ettiği gibi değil de, olması gereken tarzda belki tevadu göstermeniz çok büyük bir nimet. Kad يُحَسُّ ف۪ي طَائِفَتُكُمْ دَوْلَةٌ Sizin cemaatinizde, sizin kesiminizde Allah'ın büyük bir nimeti var. وَيَيَتْ تَوَادُ عِلْفُقَرَائِينَ Bu da dervişlere göstermiş olduğunuz e, tevazu, alçak gönüllülük. Bu çok çok harika. Dünyada en büyük ganimet.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 ve gerek işte Sultan 3. Selim'in Şeyh Galip'le birlikte sürekli oturması, Topkapı'da oturuyor, Peki belli bir saati kadar devletin işlerini idare ediyor, ondan sonra Adi Bakalım arabayı dehtehliyor şey, Galata Mevlevihanesi'ne, İskel Caddesi'ne yani çıktığınız zaman, başlangıç noktasında Galata Mevlevihanesi'ne var. Oraya böyle küçük bir oda var, orada Şeyh Galip'le birlikte oturur da başını dizine yaslar, o şekilde teselli bulurdu keza gene Sultan Fatih mesela e, babası Murat Hodavandigi her kutu teala Acı Veli'nin müridiydi. Yani bana diyor müridlerinin sayısını gönderdiği üstadım diyor. Ne kadar müridim varsa kimseye tanım tanımadığım ve tanımayacağım e, imtiyazları devletten istifade imkanını onlara tanıyacağım diyor.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 olmak ...olmasına rağmen hepsinin üzerine basıyorsunuz, peki dervişlere, Mevla ile meşgul olanı, haseten insanlara tevazu gösteriyorsunuz, onlara hizmet için yarışa girmişsiniz vesaire, yahu diyor bu ne muazzam bir nimettir ya. Ve hâzeb, bu tutku var ya, haber veriyor an muhabbet-i âzi taifet-i Bu efendim haliniz, bu karakteriniz, bu yola, bu yolun büyüklerine, Nakşibendiye tarikatına bulan zevaat-ı kirama, muhabbetten haber veriyor. Sultan Abdülhamit Han, cennet mekan Şazeli tarikatına mensuptu.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 Osmanlıyı götüren adam onun döneminde şey Zafir Efendi ama surette Abdülhamit Han götürüyor. Onlar bu işin farkındaydılar. Yani mevlanın bir devleti götürmesi mevlananın dostlarıyla peki alaka ve irtibat içerisinde olmaya bağlıdır. Günümüzdeki mesela bir takım hareketlerde işte dervişlere ee, yani ne gerek var, tasavvuf ve tarikat büyükleri ne anlar siyasetten, ne anlar işte bilmem ne uluslararası ilişkiden şundan bunların vesaire, e, tamam. Yüzyıla kadar, yüzyıl öncesine kadar ben götürdüm bu işi, 600 sene götürdüm, beni attın bir kenara, hadi bakayım, hadi. 26 milyon 400 bin kilometre kare Osmanlı Devleti bir el ayası kadar kaldı. Bu başarılı! وَاَزَى Peki, bu sizin bu karakteriniz var ya, bu dervişlere, bu Allah dostlarına tevazu, hürmet, peki onlara hizmet, وَاَزَى مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّةِ هَذِيهِ تَا۪يفَةِ الْاَلِيَّةِ bu efendim e, Mevla'nın dostlarına nakşi büyüklerine derin bir sevginizin olduğunu ifade ediyor. Vel ikhlasilehum onlara yani samimiyetle e, hareket ettiğinizden onlara karşı samimiyetle teslim oluşunuzdan ve muşehron bir müvaddeti hadil fırkatin naciyeti. Mevla'nın böyle kayırıp da koruduğu cehennemden peki e, uzaklaşmış cehennemle alakası kalmamış olan bu insanlara e, derin bir muhabbeti ve ihtisası bir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 E nedir dediler? Rabbim, benim adım Ahmet'tir dedi. Eskiden bana Ahmet derlerdi. Şimdi bana Ahmed-i Mevlevi diyorlar dedi. Mevlana'ya nispetle, Mevlana Celaleddin Rumi'ye aidiyetle bana Mevlevi, Mevlevi tarikatına mensup Ahmet diyorlar ya tamam. Mensup olduğum yeri göstermesi bakımından bana Mevlevi dediler. Bu şeref bana yeter dedi.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 Yani oradan bir işaretle diyoruz ki, bu yolun hakkını kim veriyor ki, ne kadar veriyor ki peki. Ama elhamdülillah sana da efendim yani diyelim ki işte ee, Ahmet'in Nakşi dediler veyahut da Ahmet işte Hüseyin Nakşi dediler vesaire. Eyvallah bu şeref sana yeter. Bak onlar siz oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar. Direksiyonda onlar var. Onlar var. Onlar var. Sultan Alparslan, diyojenle savaşa girmeden önce zaten Sultan Alparslan 20 bin kişisi vardı. Romendiyojen, Rum İmparatorluğu'nun 200 bin kişisi vardı. Bir kişiye 20 tane adam düşüyor. Gözük ürktü, korktu. Yani tırstı gibi oldu Sultan Alparslan. Ben bu savaşa giremem dedi. Bu adamların hem teknolojik bakımının üstünlüğü var işte sayısal bakımdan daha fazla bu adamları vesaire ama yanındakiler dediler ki sen savaşa gir gir dediler sen gir savaşa merak etme Allah'ın iziyle bu, bu zaferi biz mevladan koparırız dediler arkı yanındaki elullahın peki takviyesiyle sultan abbasını moralize etmesiyle sultan abbasın atının üzerinde askere döndü bir hitapede bulundu. Ondan sonra savaşa girilip birkaç saat içerisinde Romendiyozan ve ordusunu mendil gibi katlamıştır. Ama yanında, yanında sonucu biz koparız, merak diyor. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa İstanbul'a gelecek, İmam-ı ziyaret ediyor. İmam-ı diyor ki, Efendim Hazretleri diyor, İstanbul'a gidiyorum diyor. Benim padişahta nüfuzum var diyor.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 Yani buradan işte diyelim işte 8-10 kilometre Tarsus'un dışına çıktılar mağaraya iltica ettiler imanlarını muhafaza için orası da ayrı bir destan köpek de bunların efendiler peşinden gidiyor köpeğe moş moş diyorlar hayvan yürürken çünkü ayakları şey iz bırakıyor toprakta e bunları da arıyorlar polisler jandarmalar vesaire bizi bunlar efendim yani e, yakalamasın diye köpeği kovuyorlar fakat köpek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 İman ve İslam'ın muhafaza için memleketi terk ettiniz de ben bunu anlamaktan aciz mi kaldım? Beni hicretten niye alıp alı al koyuyorsunuz diye bakıyorlar ki hayvan gitmiyor. Hayvan gitmiyor. Gene onların peşinden gidiyor. Neticede bu köpek bizi ele verecek korkusuyla hayvanı bir sırtlarına vuruyorlar. Köpek onların sırtına gitmeye başlıyor bu sefer. Ebn Cevzi diyor ki, bak sen de bir ehlullah'a intisab edersen, sen de bir ehlullahın peşinden gider, sabır, sebat, metanet gösterirsin. Bu işte samimiyet esastır. Bir müddet yürürsün kendi ayaklarınla, hatta tarikat böyle öyledir. Bir yere kadar aklı maaşla gelirsin. Bir yerden itibar ilave dingil misali sana aklı maad verirler. Oradan öteye evler gelişen bütün haller aklı maadla hallediliyor.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 kıtmirdir. O da o da iman sahibi, ameli salih sahibi olan insanlarla birlikte cennete girecektir. Bazen bilmiyorum arkadaşlar belki biraz fazla görüyorlar. Fazla efendim mübalağa mı yapıyoruz da bilmiyorum. Gel yani Allah yar hepimizi hakiki tevazu nasip beylesin ama yani şu sözü söylemekte bir e, zarar olacak kanaatinde değilim. Yani köpek kadar affedersiniz. E ee, Allah'a muhabbeti olmayan adamın markası ne? Markası ne? Markası ne? Her şey durmuştur. Her şey bitmiştir. Cami rahimullah'dan ne güzel söylüyor. Ya Rasulullah, cebashon sejas sabiye. Dâkili cennet şevem Dâr zümr'i ashabet o oh, Oooo Râved cennet men dar cehennem kere vâs Oooo oh, Segi ashabi kehif Mən Segi o Jami kudüs el silur, ya Rasulallah, ey Rasul ekm sahavasallam, şabaş etçön, seviye sabit kehip, dahil cennet şevam, derzümre ya sabit ol, ya Rasulallah bu ne iştir diyor ya, bu ne haldir ya Rasulallah diyor. Asabı keyfin diyor köpeği kıtmir diyor senin asabınla birlikte diyor cennete girecek diyor. ravad cehennem o, ce o kıtmir senin asabınla birlikte cennette gezecek tozacak ben ise cehennemde gezeceğim. Yarasüallah bu ne acayip haldir ya. E ee, şimdi pazarlık başlıyor. On seki asabı kehif, ben seki asabı to. Kıtmir asabı kehfin köpeği olduğundan, e, onlara muhabbet ve cennete girecekse, he. O, Kıtmir asabî keyfin köpeği olduğundan dolayı böyle bir rütbe makam kazandıysa ben de senin ben de senin asabının köpeğim diyor yaracülallah. Allah. Yani köpeğe bu muamele yapılıyorsa ben de senin asabının köpeğim diyor. Muhabbetin delemeyeceği hiçbir duvar yok. Yeter ki sahibe ve sağlam olsun. İnsan kalbi balığa benzer. İnsan kalbi balığa benzer. Eylullah'ın sevgisi ise göle benzer, suya benzer. Balık gölde yaşar. Yani kalp, tatmin, kalbin huzuru Eylullah Kaddesallâhu esvârehum'a, muhabbete bağlıdır. O bir göldür. Balık peki gölde yaşar. Eski insanlar bunun farkında olduğu için amir, memur, kadın, erkek vesaire falan Allah gidiyor da gidiyor. Mevlana Ceyreti Rumi Kudya Sirr'un babası, işte Konya'da o da yatıyor. Bahavolat Kudya Sirr'u o. Konya'ya bir geldi ondan sonra tekrar Horasan tarafına gidiyor. Erdincan'a geldiği zaman Erdincan'daki Fahrettin Paşa'nın Erdincan bölgesinin idarecisi olan Fahrettin Paşa'nın hanımı Efendim Sultan Bahavolat'ın peşine düştü tam bahavalet yani insanlar çok ilgi alaka gösterdikleri için geceliğin geçmek istedi böyle erken saatlerde Erzincan'dan ki yani vakit dar, kimseyle uğraşacak hali yoktu. Kadın bunu duyduysa, nereden duyduysa altına atlıyor, dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik Erzincan çıkışında yakalıyor ve ondan tarikat dersi alıyor. Anadolu'nun temelinde bu ruh var, bu ruh var.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 Asıl hayat diyor, asıl hayat diyor, ciğerin diyor, aşkla yanmasıdır diyor. Varsa bu, eyvallah. Tamam sermayem var demektir. Bu, bu sermayeye yani işte sahip olamadığın için de meyus olma, umutsuz olma. Yani niye bende bu iş işte olmuyor veya olamıyor vesaire falan, umut kesmek yok asla ve kata asla ve kata yani iş demine gelinceye kadar sabır sebat metanet benim günahım çok dur şudur budur vesaire e, kim zaten günahsız ki Allah bizi insan yarattı melek yaratmadı ki ben yapamıyorum edemiyorum vesaire bunlar şeytanın entrikaları bunlara prim vermeyelim mesele dayanmaktır direnmektir Niyazi, Mısri, Kudis'i ne güzel söyler. Her nedenlür siyah ettiyse isyanın senin ağrır bişek yüzün gurre-i tevhidile Biraz sekirden olacak ama yani şunun var ya üzerine antibiyotik almak bile caiz değil düşün. Niye? Kaç yüz veya kaç bin antibiyotikten daha etkidir şu zaten anlatmış olduğu şu beyt'teki mana. Her nedenle Rusya, etti isyanın senin. Ne kadar günahın varsa, ne kadar çirkin ve yamukluğun varsa bunlar senin ağzını burnunu gözünü, gözünü yüzünü belki kapkara ettiyse de ağır beşik yüzün gör rey tevhid ila sen billahi ilahe tamam mı samimile yürekten yüzün var ya ben beyaz olur ben beyaz İbrahim ettem diyor ki dağlarda bir adam gördüm diyor zincirli diyor kapkara Fakat la ilahe ve dediği zaman yüzünün rengi anında beyaza dönüyordu zikri bitince tekrar, eskisiye siyaha diyor. Osmanlı'ya peki, beka ağacını diken zat, geyikli babadır. Geyikli babadır. Bunlara şimdiki tarihler yazmıyor bunlar. Orhan Gazi Kuddisesi, Rahimullahi Teala, devleti kuran Osman Gazi'nin oğlu, Bursa'nın fethinde çok uğraştılar. Olmadı bir türlü ele geçiremediler. Rumlar çok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 Eylullah'tan böyle şeyler de vardır yani, hayvanların talim ve terbiyesiyle meşgul onlar da vardır, vardır. Efendi bir defa evine giriyor, o arada bu sokak tarafından evine giren arada bir tane kahverenci güvercin vardı, yerde efendim böyle, sessiz ve sakin duruyor. O hayvan yani yanına yaklaşınca kadar kaçmıyor, birden böyle süpertenik uçaklar gibi kalkıyor. Efendi dedi ki ona buraya gel dedi. Tintintintin geldi, halbuki da ürkek ve ödelek bir hayvan geldi, sevdiyse sevdi. Ali hadi dedi. Uçtu gitti, bizim balıkçı İsmail söylüyor, ee, balıkçı İsmail'in bir şeyi vardı, bir motoru vardı, deniz motoru, efendiyi aldım dedi, motorun tam burununa, tam ucuna oturttum onu dedi, o önden gidiyor, motor arkadan geliyor gibi. Sonra bir olta attım, bir balık yakaladım, getirdim onu koydum efendinin önüne, efendisi de al balık, dedi ki bunu nereden yakaladım dedi,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 E, Ahmet Yesevi Kuddisesi, Ahmet Yesevi Hacı Yusuf Hemedani'nin e, Üstadıdır. Aynı zamanda Sultan Ağut Partisi'nin da sürekli istişare e, etmiş olduğu Eylullah'tan bir zattır. Anadolu'yu ilk defa e, İslam açan o zattır. Burada Rumeli Kavan'da yatan e, Sarı saltukan Ahmet Yesevi'nin mürididir o. Kaşıkları yapardı Ahmet Yesevi Kuddisesi, Heybe'ye kor.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 Şeye gidinceye kadar, ya, evine gidinceye kadar, öküz, oradan buradan, ver lan parayı der gibi, ya parayı ya kaşığı, ondan sonra ha, bırakma, parayı alıncaya kadar adamın canını okurdu. Parayı alınca akşama doğru gelirdi tekkeye bağırırdı orada vesaire, Ahmed Yesevi Kudüs'e sığırı çıkardı, parayı teslim ederdi, ondan hadi selam selamun aleyküm giderdi. Bak, muhabbet ne yapıyor? Muhabbet ne yapıyor? Va evet yani e, Sultan dedi ki burada sizin diyor bu haliniz diyor bu Eyullah'a yani muhabbetten haber veriyor onlara karşı çok samimisiniz, çok yani içten bağlısınız vesaire e, ve onlar tayfasından diyor e, olmaklığınızı anlatıyor sizin bu tevazonuz bu dervişlere olan hizmetiniz vesaire va hadis el maru'man ahabba el ahabba kişi ee, sevdiğiyle beraberdir. Ee, hadisi kafin, yeterlidir. Le entekûne olmaya, bişareten li muhidbi hadhi taifeti, bu ehlullah'a ehlullah ehlullah'a ehlullah sevenler için bir müjde olarak kafidir diyor. Yani sen ki peki Mevla'nın dostlarına karşı bu alaka ve muhabbeti hissediyorsun tamam mı? Resulü Eklem sallallahu aleyhi ve sellem'in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 Ne bileyim, imana ve İslam'a hasım kesilen insanlara, onlarla mücdet etmek sorun değil. Sorun değil, asıl mesele burası, burası iş buradan dönüyor. Eskiden mesele askeriye, ecdad zamanda Yeniçeri Ocağı'nda eğitiliyordu. Ve İsmail Hakkı Bülsevi mesela ruhlu beyan sahibi, askeriyle ilgilenen celvetiye şeyhiydi. Asker eğitmekle mesele meşgul idi.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 Bu hadis o pek ha demek ki el mer'u ma men ahabba kishi beraberdir hadis-i şerif var ya kafin yeterlidir le'entekuna bişareten lil muhibbi hadi taifeti Bu Allah'ı seven insanlara müjde olarak bu hadis belki yeterlidir Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi bu hadisi ve hadis u umm kavmün bir hadisten bahsediliyor. Ee, bu Mevlana'nın dostlarıyla peki oturup kalkan hiçbir insan da olmaz, zarar ve ziyana maruz kalmaz. Bu hadis de diyor? Vafin yeterlidir limesarfe culesai hazi tabakati. bu has dostlarıyla oturup kalkanların sevinmesine ve sevincine yeterlidir. Bu hadis size efendim temel müjde olsun diyor. Erzurumlu Emrah ne güzel söylüyor. İksiri azamdır notku ehlullah her nefeste haki kimya ederler hakkın esrarından onlardır agah lakin surette ihfa ederler bakma hakaretle dervişanlara köhne abadiken arifanlara varisi enbiya denmiş lar mürde gönürleri ihya ederler emrohi cehdile hali hale ile kalehli oğlandan infisale ile erenleri bulda infisale ile seni devasız mevla ederler badam çoban ama bak neler söylüyor, şimdi kaç kişi bir araya getireceksin ki bu adamın sözü gibi söz söylesin, ne diyor en son satırlarda? Ha, baştan işte bir özetle bir, bir, bir mana vereyim, Eylullah'ın diyor nutku, konuşması, sazı, sözü, he, söyledikleri var ya, yani hayata hayat katan can suyu diyor.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 E sonra bunlar diyor peygamberlerin varisleri diyor, ölü gönülleri bunlar ihya ederler. Emrah'i cehdeyle hâli hâleyle Emrah ne inan lan? Haydi, davran, zıpla diyor. Halini halkat diyor bu insanlarla diyor. Kâlehli oğlandan ile İşi gücü nasara yansuru, nasara yansuru, kitap, kitap, kitap, kitap, kitap, hep kafa ilimleri. Kafa ilimleriyle sadece meşgul olanı bırak bu adam diyor. Bak ne diyor adam? E ya peki hal sahibi olan Mevla'nın dostlarını ara diyor. Aa falan ceza çok bilgili, şu kadar kitabı var bilmem ne vesaire falan eyvallah ama uyanık o oğlum diyor kendisine vaaz ediyor. E, erenleri bulda, imtisale ile bu Mevla'nın dostlarını, hadi lan düşüyor bakayım.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 Ebu Bekir'in varrâh kuddesi'l-rûbiyye tüm mûrîdin, tüm mûrîdin la tughni rûûyetü şeyhîhî anette amü ve şerâbi küsbû'an feleyse bi sâdikîn Hangi bir mürit ki, hangi bir tarikatlı insan ki eğer şeyhini bir kere gördükten sonra haftalarca, haftalarca, haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bundan mürit olmaz diyorlar.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 yani öyle mücerred efendim yani tarikate kayıtlı olmak vesaire bilmem ne işte istihara, şu bittaveci vesaire hadi bakalım ben de oldum hakiki mürit. Bunlar yeterli değil. Ya bedel istiyorlar. Bedel istiyorlar. Can istiyorlar. Tarih yazar. Azmamet Vidayi kul bize sırrı Sultan 1. Ahmed'in şeyhi Üsküdar'da yatıyor. Bir gün sandalla şeye geçiyor, e, sirkeci tarafına geçiyor, sandalda işte müşteriden bir tanesi Yeniçeri, asker. Onu görüyor böyle bakıyor ki bu bayağı şey dertli bir arama benziyor, sıkıntısı var gibi vesaire. Diyor ona, efendi efendi hayrola diyor, nereye gidiyorsun diyor, mürşidi aramaya diyor, Dede, Yeniçeri, diyor ki ne yapacağım mürşidi diyor. Ben ona bir şey yapmayacağım diyor, o bana yapacak diyor, ne yapacaksa diyor. Uyanağa bak! Ben ne yapabilirim ki Allah'ın dostuna diyor, onlar bana yapacak diyor. Bana doğru yolu gösterecekler, beni hidayete isal edecekler, ulaştıracaklar diyor. Biraz param var, bin tane altının falan var dedi, Aha, buradaydı onlar. Onları da ona vereceğim ben dedi, ben sıfır olacağım ben dedi. Azmi Ağabey Hüdayı dedi ki ona, peki oğlum onları bana ver dedi, ben senin müşinindeyim, tamam dedi eyvallah. Verdi. Dedi ki bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur. Bin tane altını attı Marmara Denizi'ne. Sonra sandalye olculuğu bitiyor, silgeciye geliyor, az Mahmut zıplıyor, atlıyor kenara. Bu sefer burada atladı gibi yakalıyor. Hey üstad diyor, nere gidiyorsun diyor, beni nereye bırakıyorsun diyor. Hani sen benim mürşidim diyor. Tamam diyor, acele işim var diyor. Ayasofya camisinde erenlerin toplantısı var diyor şu an. Rical-ul-gayb, Mevla'nın dostlarının toplantısı var diyor, toplantıya yetişmem lazım diyor. E peşimden gel beni terk etme diyor, ben ne yaparsam onu yapacaksın diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın, yalnız bize karışma diyor, bir kenara böyle sin, bir direğin arkasından bizi takip et. Orada bir istişare, bir, bir şeyin görüşmesi yapılıyor, erenlerin böyle hali vardır. Mütüphanede neler var neler, eski yazma kitaplarda bunlarla alakalı, rica ül falan gün hangi tarafta, falan gün hangi tarafta? Neticede e, bitiyor istişare ve sonunda oy birliğiyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki, hadi şimdi kim sabah namazını nerede kılacaksa minareye çıkalım, oradan uçsun gitsin, e, orada namazını kılsın. Mevla'nın bir dostu çıkıyor minareye, e, geliyor şerefinin kenarına, ben diyor, Kahire'deki eser camisinde sabah namazını kılmak üzere Bismillah diyor, haydi uçuyor gidiyor. Keramet. Öbür şeyh efendi geliyor, ben diyor Mekke-i Mükerreme'de şerefe i Şerif'e gidiyorum, hadi bana eyvallah, Esselamu Pır o da uçuyor gidiyor. Öbürü geliyor, ben Ömeriye camisinde kılacağım diyor, Pır uçuyor gidiyor vesaire. Az Mahmud Hudayi de e, çıkıyor Şerefe'ye, arkasında da bu Yeniçeri. O uçacak ya bu da uçacak. Ee, işte Azthım Ahmet Hüday'ın gittiği yarasa namazını kıracak. Azthım Ahmet buyurdu ki ben de Şam'a gidiyorum dedi. Şama Şama dedi. O da fırladı gitti. Şimdi sıra geldi bu müride. <gülüyor> şa şa şama gideceğim ben. E, şa, şa şa şa şam ya şa şa ama atlayamıyor bir türlü. <gülüyor> Neyse Sabah namazına ezan okumak üzere müezzin minareye müe müe müe müe müe çıkıyor. Adam bakıyor ki orada birisi öyle şaşaşaşaş şaşalayıp duruyor orada vesaire. Ulan dedi hırsızı yakaladım ben şimdi. Ulan kaç günden beri işte minarede efendim şeyleri, mahyaları bilmem ne kandilleri, araklayan sen misin lan dedi, yürü aşağı, aldılar bunu getir inzimat ameli teslim ettiler. Adam anlatıyor hikayeyi ama kim tınlar ki? Şudur budur neyse zar zor. Tın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 evlat, evlat dediler. Mürşidin yolunda can vermek gerek. Sen hiç can veremedin dedi. Azman bir hidayet çıkarttı altınları. Böyle bir, bir torba denizden aldı dedi altınlarını geriye dedi. Sen bize yaramazsın dedi. Ne demek oluyor bu? Seviyorsan can istiyorlar. Can, can. Atlasana olan. Ama adam şaşaşaş bir türlü şam mi herif yani. <gülüyor> Kaldı. Şimdi biz de iyi gidiyoruz da bazı yerlerde böyle işte e, tekeziyoruz ama yani iyiler yok değil. Biz şan mı diyeceğiz başka bir şey mi diyeceğiz Onda da beceremiyoruz işte böyle. Yani elimiz ayağımız dolaşıyor. Allahu Teala mahruminden eylemesin. Ama şimdi e, önümüzdeki satırlarda bu muhabbet var ya bu muhabbetin kalitesini verecek İmam Rabbani.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 gün olmak üzere 4 x 4 16 1600 gün cilaha kalıp kalıp da la ilahe illallah demeye bedeldir diyor. Yani şurada sabahtan beri diyelim ki e, bir saat mı oldun şu Uvaz ve Sohbet-i e Süresi bir saat. Peki ne aldın sen şimdi burada? Burada şunu aldın sen. 1600 gün şu İsmail'in altındaki karanlık dehliz var ya ve İsmet Garibullah'ın Kesin altında işte karanlık oda var, onlar çilehanedir. Rasulü Ekrem'in Hira mağarasındaki halini ecdat çilehane uygulaması ile iyi e, etmiştir. Ha öyle bir yerde 1600 gün bir, bir, bir, bir, bir testisop, bir işte hırka, bir lokma ile geçinip de devamlı la ilahe illallah diyen bir insanın peki elde ettiğinden daha fazlasını elde ediyorsun bir saat sohbetiyle. Bu sabah buraya gelmeyen adamın işi bitmiştir. Tamam mı? Yatıyor, horluyor, gelmiyor. Ola şimdi bunu söyleseniz ha, ha ha ha diyecek. Tamam mı? Ama yarın konuşacaklar bizimle. İmam yani diyor ki, eğer bir, yani öyle zaman gelecek ki, sohbet, mohbet duyma imkanı olmayacak icabında. İşte mürşit yok, hoca yok, şu yok, kitap yok falan filan. O zaman ne yapın diyor? Mürşidinizden, alın, mürşidinizden almış olduğunuz diyor, tarikat dersine ihtimam gösterin. Efendi yani zar zor konuşabildiği zamanlarda bir cümleye diyelim takatı yetti o da göreyim siz arkadaşlar diyor tarikat derslerinizi diyor iyi yapın diyor ee, ihmal etmeyin diyor bu kadar bitti bu kadar bir, bu cümle bir dişi bir cümle bu fakat bu kadar çok şey yavru diyor ki ee, gidiyor da gidiyor namurabbane yani diyor ki bir insan diyor eğer tarikat dersini muntazam yaparsa bu ne yapacaktır diyor zikir muhabbeti tetikleyecek diyor. Bir insan sevdiğinin adını zikrede ede ede ede ede ede ede ede ede bak bu psikolojik bir olaydır bu burada müthiş bir şey var bugün dünyanın yaptığı bu işte sürekli sevdiklerini zikir diyorlar, bu sefer sevdiklerine şiddetle bir aşk onları da peydalıyor ve o aşk uğruna efendim işte her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Bizde bu, bu işin negatifi, pozitifi ise bizde sürekli peki e, Mevla-i zikirle meşguluyorsa neticede muhabbet patlıyor. Muhabbet patladı mı arkasından ubudiyet getiriyor. Ubudiyet ne yani Rabbim emret Allah'ım emret Allah'ım emret Allah'ım peki. Nevde ne kadar emrese bu bana mısın demiyor, bu ruh patlıyor. Ama ilim de olursa işin başında ilim artı zikir, ha. Ondan sonra neyi tetikliyor bunlar muhabbeti Mahabbete neyi tetikliyor? Ubudiyeti eşittir Allah veya o eşittir zafer oluyor. Yalnız İmam Murat orada mahabbet diyor tamam, zikrullah, tesbih, tarikat dersi vesaire, zikrullah. He muhabbeti tetikleyecek ama muhabbetin de bir ölçüsü var diye Marabbani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve buyurdu ki, Mevla'yı öyle bir zikredin ki, o kadar çok zikredin ki ta ki insanlar sen mecnun desin, deli desin. Yani seni gören diyecek ki bu adam kafayı üşüttü, kafayı sıyırdı. Niye? Çünkü hep Allah uğraşıyorsun. Marabbani muhabbetin kalitesini böyle veriyor tarikatı dersin kalitesini böyle veriyor, ha, bu çıta yakalandığı zaman eşittir Allah, Allah'ın izniyle diyor. Şimdi burada şimdi Eylullah'ı sevmek vesaire falan filan diyor ama bunun da bir kalitesi var. Onu inşallah haftaya okuruz. Cenab-ı Hak Celle mahruminden eylemesin, kimsesiz de bırakmasın. Niyazi yaş konusunda ne kadar mani konuşuyor der arardım rar dım derdim bana der manimiş burhan arardım gımaslıma aslam bana burhanimiş sağ solu gözleridin dost yüzünü görsem deyo ben taşrada arar edim olcan için de canimiş öyle sanırdım ay Dost gayridir ben gayriyem, benden görüp işi yeteni, bildim ki olacağın alimiş. Sağmu salatide, sağmu salat-ı hac ile sanma zayid biter işin insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. diyor? Sağmu salat-ı hac ile sanma biter zayid işin namazla, oruçla, hacla, zekatla işin biter zannetme derbi. Ya insan-ı kâmil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan lazım, irfan. O da Mevla'nın dostundan alınıyor. Kande yolun senin, yakan kande varır menzilin nereden nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Ee, üstadım çare ne mürşit gerekdir bildire hakkı sana hakkal yakın mürşidi olmayanların bildikleri gumanimi Evladım sana mürşit lazım mürşit diyor. Eğer mürşidin yoksa boşuna böyle la yapma. Senin var ya konuştukların, bildiklerin zandan, tahminden öteye geçmez diyor. Eğer her taraftan tertemiz, prüprü bir ilim istiyorsan bir mürşit bul diyor, her mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır, mürşidi kamil olanın gayet yolu asanemiş. Herkese takılma, şeyh enflasyonu var ortalıkta, Allah yani neler neler dönüyor ortalıkta, istihbaratın tespitine göre 600 tane şeyh var Türkiye'de, acaba içinden kaç tanesi yani şeyh yani? Orası gidiyor. Halbuki eski zamanında şeyhleri devlet tayin ediyordu. Devlet tayin ediyordu. Yoksa ondan sonra bir lokma işte bir kırka efenden bulup da bir tekkiye kapanıp da adam sahibi olmak vesaire falan filan bu kapıyı böyle serbest bırakırsan, uuu, yani giderde gider, giderde gider. gider, de gider. Allah hemen bir sözdür, yokuş değil bir düzdürür, alem kamu bir yüzdürür, gören anı hayran imiş. İşit Niyazi'nin sözün bir nesnert, neshak yüzün bir nesne yok, gözsüzlere finhan mi Niyazi Mısri, Niyazi Mısri. Cenab-ı Hakk bizi senin ayağından kalkan tozun üzerdesine feda eylesin. Ay. Ne diyor? İşi dünya sözün bir nesne örtmez hak yüzün. Sen niyazinin diyor sözüne kulak ver kulak ver diyor. Hiçbir şey diyor bu sözlerdeki güzellik örtemez diyor. E, ee, Işit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez, Hak yüzün haktan ayan bir nesne yok, Gözsüzler hep Ortalık var ya, gerçek kaynıyor, gerçek. Ortalık böyle lebalet, gerçek doluyor, gerçek taşıyor diyor. Fakat senin gözün yok diyor, göremiyorsun diyor. Yarasa göz dolmuşsun diyor. Güneş var fakat sen göremiyorsun. Kabahat kimde? Cenab-ı Celle Celalu mahruminden eylemesin, makbûrlinden eylesin.